Ruhul Beyan Tefsiri Fatiha Suresi Yazarı İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh Bu sureye Fatihatül Kitab yani Kur'an-ı Kerim'i açan sure adının verilmesinin sebepleri 1. Musaf-ı Şerif eğitimi Kur'an-ı Kerim'in okunması ve namazın kendisiyle başlanılmasıdır 2. Çünkü hamd her kelamı açandır. 3- Fatiha ilk nazil olan suredir. 4- Fatiha-i şerife levh-i mahfuzda ilk yazılan şeydir. 5- Dünyada bütün maksatların ukbada cennetlerin kapılarının anahtarı Fatiha-i şerifedir. 6- Kitabullahın esrarının hazinelerinin kapıları Besmele ile açılır olmasındandır. Çünkü Fatiha-i Şerife hitabetin letafetlerinin ve güzelliklerinin hazinesidir. Fatiha-i Şerife'nin incelikleri sebebiyle beyan ehline tüm Kur'an-ı Kerim anlaşılır hale gelir. Çünkü Fatiha-i Şerife'nin manalarını anlayanlar onunla müteşabihatın manası açık anlaşılamayanların kilitlerini açarlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin nurlarını Fatiha-i ile iktibas edebilirler. Fatiha Suresine Ümmül Kur'an Kur denilmesinin sebebi Fatiha Suresine Ümmül Kur'an adı da verilmiştir. Bir şeyin ümmü, onun aslı demektir. Kur'an-ı Kerim'in tamamının maksadı dört emri ikrar etmektir. Birinci emir, uluhiyeti ikrardır. İkinci emir, nübüvveti, peygamberliği ikrardır. Üçüncü emir, meadı ahireti ikrardır. Dördüncü emir ise kaza ve kaderi ispat etmektir. Cenabı Allah'ın Fatiha-i Şerifedeki hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahman ve Rahim'dir sözleri uluhiyete delalet eder. Allah ceza gününün malikidir ayeti kerimesi kıyamet ve ahiretin varlığına delalet eder. Ey Rabbimiz ancak sana ibadet kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Ayet-i de cebriyiliği ve kaderiliği reddederek her şeyin Allah'ın kaza ve kaderiyle olduğunu ispat etmektedir. Fatiha suresine sebül mesani denilmesinin sebebi 1. Bir, birinci nedeni Fatiha suresinin ayetlerinin sayısı 7 olduğu için bu sureye Seb'ül Mesani adı da verildi. Beyan ilmi, hakikat, mecaz, kinaye ve istiğar ve edebi sanatları anlatan belagat yani gazel, konuşma ve güzel yazma ilmidir. Beyan ilmi. İkinci madde, Fatiha suresinin her bir ayeti Kur'an-ı Kerim'in yedide bir makamına geçerli olduğu içindir. Kim Fatiha suresinin hepsini okursa kendisini tüm Kur'an-ı Kerim'e okumuş sevabı verilir. Üçüncü madde, kim ağzını yedi ayet olan Fatiha suresini okumak için açarsa Cenabı Allah Celle Celaluhu, ona cehennemin yedi kapısını kapattığı için bu ad verilmiştir. Bütün bunlar seb'i yani yedi diye isimlendirilmesinin yönleridir. Ama mesani diye isimlendirilmesinin sebebi ise her namaz veya her rekat diğerine nispetle ikinci namaz ve rekat kabul edilmesindendir. Her rekatta hükmü veya hakiki olarak çift olmasındandır. Veya Mekke ve Medine'de iki değişik yerde iki kere inmesindendir Fatiha suresi. Ayrıca bu surede bu sureye suretü salat, suretüş şifa, şafiye, esasül kuran, kafiye, vafiye, siretül hamd, suretü şükür, duaya şamil olduğu için suretü dua ve suretül kenz denilmiştir. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Allah hadisi kutsi de şöyle buyurdu. Fatiha-tül kitap yani Fatiha suresi arşımın hazinelerinden bir hazinedir. Hamd Allah'a mahsustur kelimesinin başındaki lam-ı tarif ant içindir. Mükemmel hamd etmek demektir. O da Cenabı Allah'ın bizzat kendine övmesi, peygamberlerin Allah'a hamd etmeleri, velayet ehlinin kamil olan hamdleri veya umumi hamdidir. Veya kelimesinin başındaki la-ı tarif istirak içindir. Manası bütün hamd ve senalar aslında Mahmut yani övülen Allah içindir. Cenabı Allah Celle Celalüh onu yedi sama ile arz ve bütün bunlardaki zeviyeli ukul her şeyi tesbih eder ve hatta hiçbir şey yoktur ki onu hamdi ile teşbih etmesin. Ve lakin siz onların teşbihlerini iyi anlamazsınız. O cidden hal, halim gafur bulunuyor. Ayet-i kerimesinde beyan ettiği gibi meleklerin, beşerin ve onların gayrisinde bütün varlıkların hamdi, Asil olarak hamd, adalet olarak medhü ve hakikaten mabutluk Allah'a mahsustur. Hamdin çeşitleri Tasavvuf ehline göre hamd, Mahmud'un yani övülmeye layık olan zatın kemalini izhar etmektir. Allahü Teala'nın kemali, onun sıfatları, efali ve eserleridir. Şeyh Davud Kayseri Hazretleri der ki, Hamd kavli yani sözle olur, fiili sadece iş ve hareketlerle de olur ve hali de olur yani yaşamak ile de olur. Hamd üç çeşittir buyuruyor Şeyh Davud Kayseri Hazretleri. Birincisi kavli hamd, sözlü hamd. İkincisi fiili hamd, sadece iş ve hareketlerle olan hamd ve hali hamd yani yaşamak ile Oluyor. Hamd üç çeşitten ibaret olur. Kavli yani sözle hamd Cenab-ı Allah'ın peygamberleri aleyhisselamın dilleri üzerine kendi nefsini övdüğü şeylerle kişinin lisanı ile Allah'a hamdü sena etmesidir. Fiili hamd kişinin beden ile yapılan ibadetleri yapmasıdır ve kerim olan Allah'a yönelerek kişinin Allah rızası için hayır işlemesidir. Çünkü dil ile hamd etmek insanın üzerine vacip olduğu gibi her uzvu, her organı hasebiyle belki her insanın, her uzvunun üzerine hamd etmek vaciptir. Her durumda Allah'a şükretmek gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her durumda Allah'a hamdolsun buyurdukları gibi bu da ancak her uzvun yaratılmış olduğu gayede kullanılmasıyla mümkün olur. Meşru bir şekilde Allah'a kullukta nefsin haz alması ve memnun olmasını istemek değil, Allah'ın emirlerine sarılmak ve boyun eğmek için yapılan işlerle hamd olunur. Hali hamd ise kalbi ve ruhun derecesine göredir. Kişinin İlim ve amelde kemal sıfatına sahip olması ve ilahi ahlak ile ahlaklanması gibidir. Çünkü insan zat ve nefsinde mükemmelliği bir meleki haline getirmesi için peygamberlerin diliyle insanlar Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmakla emrolunmuştur. Hakikatte bu ise zıddın zıttının olmaması cihetinde Zahir isimle müsemma olan Hak Teala'nın tafsil makamında kendisine övmesidir. Ama Cenab-ı Allah'ın zatî ilahiyesini bütün hamdleri içine toplayarak cemi makamında kavli olarak övmesi ise kitaplarında yani dört kutsal kitapta suhuflarında zatını kemal sıfatları ile tarif etmesidir. Fiili övmesi ise Cenab-ı Allah'ın cemal ve celalinin bütün kemalatıyla gayiptan şehadete, batından zahire, ilimden kendisine, sıfatlarının güzelliğini ve isimlerinin velayetini izhar etmesidir. Hali övmesi ise Cenab-ı Allah'ın ilk mukaddes feyzi ile zatında tecellileri ve ezeli nurunun zuhurudur. Cenab-ı Allah tafsili, açıklamalı ve cem'i topluca olarak hem öven hem de övülendir. Göz perdelerim açılmadan önce her zaman ben senin kardeşindim. Gerçekten seni zikrediyor ve sana teşekkür ediyordum. Ne zaman ki gece aydınlandı, sabah senin zikredilenin, zikrin ve zakirin sen olduğuna şahitlik etti. Kavli yani sözlü olarak hamd ile hamd eden herkes hamd ettiğini ona mahsus kemal sıfatları bilir ve tanır. Ona bu gerekir. Kayseri'nin sözü bitti. Kulun hamd etmesi taklit ve mecaz yoluyladır. Hamd ve sena şükre şamildir. Bundan dolayı Cenabı Allah kitabına Allah'a mahsustur da sena ile nefsine hamd etti. Alemlerin Rabbine cümlesinde şükür ile hamd etti. Medih yani överek hamd etti. Allah Rahman ve Rahim'dir. Ceza gününün sahibidir. Ayetlerinde ise medih ile kendisine hamdetti. Sonra kula bu üç şekilde Cenabı Allah'ı hakiki olarak hamdetmesi yoktur. Belki kul taklit yoluyla ve mecaz olarak Allah'a hamd eder. Birincisi Cenabı Allah'ı hakiki manada hamd ve sena etmek onun zat ve sıfatının künhünü anlamanın bir dalıdır. Cenab-ı Allah'ın zat ve sıfatının mahiyetini anlama hakkında şöyle buyurdu. Onlar ilimce onu yani Allah'ın künhünü ihata edemezler. Onlar Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. İkincisi taklit ve mecaz yoluyla hamd etme ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç gecesinde Beni sena et hitabıyla muhatap oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle dedi. Ben seni gereğince sena edebilecek güçte değilim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kulluğu ishal edip Allah'ın emrine uymanın elbette gerekli olduğunu bildi ve şöyle devam etti. Sen kendi zatını nasıl sena ettiysen ben de öylece sena ediyorum dedi. Bu taklit yoluyla Allah'ı hamdü sena etmektir. Ve biz taklit yoluyla Allah'a hamd etmekle emronulduk. Allahü Teala frize kendisine hamd etmemizi şöyle emretmektedir. Ve elhamdülillah de başka bir ayeti de onun için gücünüz yettiği kadar Allah'a korunun. Tevilatı necmiye de bu böyledir. Sadi şöyle buyurdu. Vücudumuzdaki her kıl onun vergisi ve lütfudur. Nice seneler şükretsem bir kılın şükrüne edadan acizim. Nur kalbe huzur verir. Şeyh İmam Gazali Hazretleri Minhacül Abidin isimli kitabında şöyle zikretti. Hiç şüphesiz hamd ve şükür umduklarına kavuşup, İstediklerini elde etmek isteyen saliklerin geçmeleri gereken yedi geçitin en sununcusudur. Kulun ibadet yolunda süluk için harekete geçeceği ilk şey semavi bir ilham ve hususu bir ilahi bir tevfik yani başarı ile olur. Şeriatin sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şu hadisiyle buna işaret etti. Muhakkak nur müminin kalbine girdiği zaman kalbi açılır ve inşirah eder. Sevinç ve ferahlık duyar. Ya Resulallah bunun belirli alameti var mıdır diye soruldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aldatıcı dünya hayatından uzak durmak, ebedi dünyaya yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlanmaktır dedi. Sanik'in engelleri ve onları geçmenin yolları. Şeyh İmam Gazali Hazretleri Minhacül Abidin isimli kitabında yine sikretti. Hiç şüphesiz hamd ve şükür umduklarına kavuşup istediklerini elde etmek isteyen saliklerin geçmeleri gereken yedi geçitin en sonuncusudur. Bir kişinin geçmesi gereken yedi geçit şunlardır. Birincisi ilim ve marifet geçidi. İkincisi tevbe geçidi. Üçüncüsü, tuzaklar ve engeller geçidi. Dördüncüsü, dünya, halk, şeytan, nefis, dört büyük özürler geçidi. İba beşincisi, ibadette teşvik eden duygular geçidi. Altıncısı, ibadetleri helak eden geçidi. Yedincisi ve son geçit, şükür ve hamd geçidi. Kulun ibadet yolunda ilerlemek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 İlim ve malifet geçidi kulun kalbine başlangıçta her şeyin kendisi için olduğu ve Cenab-ı Allah'ın değişik nimetlerle kendisini nimetlendirdiği fikri doğduğu zaman şöyle der. Cenab-ı Allah şükür ve hizmetle beni istiyor. Eğer ben gafil olursam Allah benden nimetini alır ve bana felaket, bela, musibet ve azabını tattırır. Allah bana mucizelerle peygamber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana alim bir Rabbimin olduğunu ve itaatiyle sevaplandırmaya ve masiyetiyle insanları cezalandırmaya kadir olduğunu bana haber verdi. Birçok şeyleri emretti ve yasakladı. Bunları düşünen kişi nefsi için korkar. Bu çekişmede sanattan sanatkarın varlığını ispat eden delilden başka hiçbir kurtuluş yolunu bulamaz. Cenab-ı Allah'ın yarattıklarında var olan delilden Allah'ın varlığını ve birliğini yakinen kabul eder. Sanattan sanatkarın varlığını ve büyüklüğünü bütün benliğiyle öğrenir ve kabul eder. O zaman bu zikredilenlerle mevsuf olan Rabbinin varlığıyla kendisine yakîn gelir. İşte bu ilim ve marifet geçididir. Tarikatın başında bu yollar karşısına çıkar. Yolun başında bu geçitleri geçmeyi ve buralarda bulunan engeller kesmeyi ahiret alimlerinden sorarak ve öğrenerek büyük bir basiretle geçmeye çalışmalıdır. Kişi tek başına hizmetine, hizmete koyulmakla kendisine marifetin gönderilmesiyle Rabbinin varlığına yakini iman hasıl olduğu zaman ona nasıl ibadet edeceğini bilemez. Zahiri ve batani olarak şer-i şerifin farzlarından kendisine neyin gerekli olduğunu ilim yoluyla öğrenir. Tevbe geçidi Farzlar hakkındaki ilim ve marifeti tekamül ettiğinde ibadetten eda etmeye koyulur ve bir dönüp kendisine muhasebe eder. Fakat ki ihlastan mahrum olduğunu görür birçok insanların hali budur ve şöyle der. Ben ihlaslı biri ibadete nasıl döneceğim ve ben günahlarda israr etmekle ikirlendim benim günah pisliklerimden kurtulmak ve inceliklerimden ihlas elde etmem için tevbe etmek bana vacip olur der kendisini hizmet için islah eder ve buradan tevbe geçitine yönelir hukuk ve şartlarına riayet ederek sadık bir tevbeye sarılır. Tuzaklar ve engeller geçidi. İbadet ve tarikat ehli onlar tevbekar, seyre bakar. Gözümün nuru olan ibadetlerden kendisini alıkoyan ve meşgul eden engeller budur. Düşün, bulur, düşünür onlar dört şeydir. Birincisi dünyadır. İkincisi mahlukattır. Üçüncüsü şeytandır. Dördüncüsü ise Nefistir. Salik bu engelleyici geçitlere yönelir. Bunları kesmede dört şeye ihtiyaç duyar. 1- Dünyadan tecrit. 2- İnsanlardan uzaklaşmak. 3- Şeytanla mücadele etmek. 4- Nefsi kahretmek. Dünyadan kurtulmanın yolu onu gönülden çıkartmaktır tecrit ile. Mahlukattan kurtulmanın yolu onların kötülüklerine ortak olmamak ve şerlileri, şerlileri sevmemek ve halvet yani yalnızlık ile şeytandan kurtulmanın yolu onunla mücadele savaşmakta. Nefsi emmari şerinden kurtulmanın yolu sürekli onunla mücadele etmekle mümkündür. Bu engellerin en şiddetlisi nefsi emmaredir. Ondan tamamen sıyrılmak mümkün değildir. O şeytan gibi bir defada mağlup edilmez. Çünkü nefis hayat için alet ve binektir. Kişinin ibadete yönelmesinde tefsiri muvafık görmesi de hiç umulmaz. Çünkü nefis hayrın zıttına çeker gibi ona tabi olarak. Çünkü nefis kötülüğün cinsidir. Nefsin boyun eğmesi için onu takva gemi ile Gem, gemlemeye ihtiyaç vardır. Onu rüşt olan güzel yollarda aramak, kullanmak ve fesatlıklardan men etmek lazımdır. Kişiyi ibadetten alıkoyan ve oyalayan sözler geçidi. Nefisle mücadele etmekten kesilen yani nefsinle mücadele etmeyi başaran kişinin ibadetlere yönelmek ister. Kişi ibadetlere yönelmek ister. Fakat bu kişi ibadetlere yönelmekten kendisini meşgul eden bazı hadiselerin kendisine arz olduğunu görür. Bakar inceler kendisini dört şeyin ibadetten alıkoyduğunu görür. Birincisi rızık kaygısı. İkincisi çeşitli dünya düşüncesi. Dördüncüsü üçüncüsü, musibetler ve dördüncüsü Allah'ın kendisine takdir ettiği kazadır. Birincisi nefsin öne sürdüğü, sürdüğü rızık bahanesidir. Hayat için elbette gerekli olan rızıkla nefis insanı ibadetten alıkoymaya çalışır. İkincisi akla gelen çeşitli düşüncelerdir. Korktuğu ve ümit ettiği, artıladığı veya ikrah ettiği düşünceler bu düşüncelerde iyi veya kötüyü bulacağı endişesi kendisinin ibadetten alıkoyar. Üçüncüsü, şiddetler ve her taraftan üzerine yağan musibetlerdir. Özellikle kötü insanların ilgisini kestiği, şeytanla savaştığı ve her nefse zarar verdiği dönemlerde kişiye ızdırap veren musibetlerdir. Dördüncüsü, çeşit çeşit kazalardır. Burada fırsat burada insana ağrız olan dört geçidi aşması, kendisini ibadetten alıkoymak için üzerine büsbütün hücretler, Hücum eden bu büyük düşmanları dört şeyle yenebiliriz. Birincisi tevekküldür. İkincisi işi Allah'a havale etmektir. Üçüncüsü sabırdır. Dördüncüsü ise riyadır. Birincisi rızık konusunda Allah'a tevekkül. İkincisi tedbirini aldıktan sonra işi Allah'a havale. Üçüncüsü şiddet ile musibetleri ve sabırla karşılamak gerekir. Dördüncüsü, kaza ve kaderi rıza ile karşılamak. İnsan bu dört düşmanı düşmanı kestiği ve bunlardan kurutulduğu zaman bakar, nefis hamiyetsiz ve tembellik ediyor, hakkıyla hayrı işlemediği ve gerektiği gibi hareket etmediği ve çalışmadığını görür. Nefsin gaflede meylettiğini, zaaf gösterdiğini, boşa gezmeyi arzuladığını, fuzuli işlere yöneldiğini ve hatta israf ettiğini, zulmün işlediğini görür. İbadette teşvik eden duygular geçidir. Bu durumda kişi kendisini taata sevk edebilecek bir sahike, Müşrid-i Kamil'e ve onu günah işlemekten men menedecek men bir, bir men edeceği muhtaçtır. Bunlar yani, yani kişiyi hayra teşvik eden ve günah işlemekten men eden kuvvetler de ümit ve korkudur. Ümit yani reca Cenab-ı Allah'ın ibadet edenlere rızasına erenlere vereceği vasıt vaat ettiği güzel kerametlerdir. Bu insanı ibadete teşvik eder. Korku, hauf, Cenab-ı Allah'ın günah işleyen kişilere vereceği ana, azaptan korkmaktır. Bu da insanın günah işlemekten alıkoyar. Ve bu teşviki edici teşvik edici geçitler onu karşılaştığı zaman onu zikredilen bu iki şey kar, yani korku ve ümit ile geçmeye muhtaçtır. Cenabı Allah'ın yardımıyla burayı geçtikten sonra kendisine meşgul edecek, durduracak Hiçbir engel göremez. Bilakis onu ibadete ve kulluk vazifelerini yapmaya çağırır. O da aşk ve şevkle ibadet eder. İbadetleri helak eden geçitler. Bir de bakar canla başla yapmış olduğu ibadetlerin iki büyük düşmanı belirmiştir. Onlar riya ve gösteriştir. Ücub kendini beğenmek demektir. İnsan bazen Riyakarlık yapar. Yapmış olduğu ibadeti insanlara gösteriş için yaptığını ve bazen de ucupla, ucuba kapılır. İbadetin büyük görür ve ibadetiyle gururlanır. Burada helak edici gerçekler vardır. Bu gerçekleri ihlas ile ve Cenab-ı Allah'ın nimetlerini hatırlamakla kesmeye muhtacızdır muhtaçtır. Bu mertebeyi cebbar olan Allah'ın güzel koruması ve kuvvetlendirmesiyle taşaran başaran kişiye gerektiği gibi hakkıyla Allah'a ibadet etmesi hasıl olur. Hamd ve şükür geçidi Bütün bu geçitleri aşan kişi ibadete devam eder. Lakin kendisine yani iç alemine baktığı zaman Nimetullah denizinde Cenab-ı Allah'ın koruması, başarı vermesi ve imdadı ile Allah'ın nimetleri denizinde boğulmakta olduğunu görür. İçinde korku gider, içine korku girer, şükrün bozulmasından ve nankörlüğe düşmekten korkar. Bu ise ihlas ile elde edilen yüce mertebeleri düşürür. Burada hamit ve şükür geçidi onu karşılar. Hamit ve şükür geçidini çok çok hamd ve şükür etmekle geçmeye koyulur. Burayı aşınca artık maksuduna da gayesine de kavuşmuştur. Ömrünün geri kalanını bu halde minnimetler içerisinde güzel bir şekilde geçirir. Şahsı dünyada kalıbı, kalbi ukbada olur. Gün be gün postacıyı bekler, her gün biraz daha dünyadan nefret eder. Meneyi alaya karşı şevki artar. Kendisini alemler Rabbinin peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yanında bulur. Kendisini gadapsız olarak Rabbinin rızası ile müjdeler. Nefsin temizliğine kavuşur insan ve cinlerin hepsi bu fani dünyada Cenab-ı Allah'ın feyzi ve rahmetine gark olur. Cennet bahçelerine yerleşir. Fakir nefsini sorusuz nimetler, büyük bir mülk ve saltanatın içinde bulur. Şeyh Sade-i Kudüs'e sürrüh ne güzel buyurmuşlar. Gelin güvey olduğunda nöbet oldu. Tamam. Takat. Güzel gün ile ömrünü tamamladı. Hüsrev de vefatı anında böyle dedi. Dünyada ebedi kalmayacak din olan edinemez onu vasla asla batan. Alemlerin Rabbi Allah Celle Celalu zat ismi bakımından tüm hamle, hamdlere layık olduğunu zat ismine karşılık hamdi getirerek tembih etti, sıfat isimlerinin müter müteradif geri ditirip iki, iki müstahakkı bir araya topladı. O da Rabbil Alemin yani alemlerin Rabbi ifadesindedir. Allah'ın zatı ve sıfatları bakımından bir dünyevi ve uhrevi her tür hamde müstahak olduğunun bir delili gibidir. Rabb'in tecellisi. Rab terbiye ve ıslah etmek manasındadır. Rabb'in alemlerle hakkında tecelli etmek, onları gıdalarla terbiye etmek ve varlık sebeplerini ortadan bir şeyler yaratma yaratmasıyladır. İnsanlar hakkında ise onların zahirini nimetle ve batınlarını rahmetle terbiye etmesidir. İnsanların batınları kalpleridir. Yani kalplerin rahmetiyle terbiye eden kimse demektir. Cenab-ı Allah kullarının nefislerini şer'i hükümler ile terbiye eder. Aşıkların kalplerini tarikat adabı ile terbiye eder. Muhibbanın yani sevenlerin tırlarını hakikat nurları ile aydınlatıp terbiye eder. Allah insanı bazen tavırları ve bazen de onun azaplarına da bulunan kuvvetli nurları feyziine terbiye eder. Kemikleri işitme yağ ile görme, et ile konuşma, İmkanı veren Allah Subhanahu Teala Hazretleridir. Başka bir tercih ile insanın gıdasını nebatatta taneleri ve meyveleri yaratarak insanı gıdalandırır. Fatiha Suresinin Tefsiri Eser Ruhul Beyan Tefsiri İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh 2. Bölüm Hayvanları et ve yağ giydirerek ve onları nasıl hareket edeceklerini içlerine koyarak terbiye eder. Yeryüzünü ağaçlar ve nehirler ile yaşanır hale getirir. Feleklerde yani gökyüzünde yıldızları nuru ile insanların hizmetine verir. Zamanda senin sükûnetini iskan eden, geceleri haşeratı ve eziyet veren hareketleri teskin eden ve onlardan seni koruyan... Ve gündüz ile fazlu kereminden rızkını aramanı sağlayan Allah Noksan sıfatlardan münezzehtir İşte bütün bunları yapan Allah Senin mürebbindir Sanki Rabbinin senden başka bir kulu yokmuşçasına seni yetiştirip Terbiye ederken Sen ona hizmet yani ibadet etmemektesin Veyahut senin başka bir Rabbin varmışçasına ona ibadet etmektesin Alemin Alemler cemidir, aslında cemidir, kendi lafzında müf, müfredi yoktur. Vehbi Hazretleri Allah'ın 18 bin alemi vardır. Dünya alemi onlardan bir alemdir. Bu kadar geniş bir harabe içerisinde az bir ümran, bir bayındırdıklık, çöl ortasındaki bir çadır gibidir, dedi. Dehhat bin Müzahim Hazretleri dedi ki, Alemler 360'tır. Onlardan 300 tanesi çıplak ve ayakkabısızdır. Yaratıcılarını tanımazlar. Onlar cehennem yakacağı kuru otturlar. 60 tanesi elbise giyerler. Onları Zülkarneyn Aleyhisselam terbiye etti. Ve onlarla konuştu. Kabul Ahbar Hazretleri şöyle buyurdular. Alemler sayısızdır. Çünkü Cenabı Allah Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir buyurdu. Ebu Hurayra, radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Cenabı Allah mahlukatı dört sınıf olarak yarattı. Melekler, şeytanlar, cinler ve insanlar. Sonra bunları on cüz kıldı. Bu on bölü dokuz yani on cüzden dokuzunu melekler kıldı. Bir parçadan da diğer üç varlık yani şeytanlar, cinler ve insanlar yarattı. Sonra bu üçün teşekkül ettiği bir parçanın dokuzundan şeytanları yarattı. On parçadan birini de insan ve cinler yaptı. Bu geride kalan birin onda dokuzunu cin olarak yarattı. Geri kalan onda birini ise insan olarak yarattı. İnsanları da 125 cüz olarak yarattı. Onlardan yüz cüzünü Hint ve Çin ülkelerinde yaşayanlar olarak yarattı. Onlardan bir kısmı yüzleri köpek, yüzleri köpek yüzleri gibi olan satuhlar, gözleri, göğüsleri üzerinde olan maluhlar, kulakları fil kulağı gibi olan masumlar, Ayakları kendilerine taşıyamayan mağluflardır ki Duvalu Bay ismiyle anılırlar. Bunların ekseriyeti dinsiz olup hepsinin varacağı yer cehennemdir. Bunları günahlar sebebiyle manen bu suretlerde gözüküyorlar. İnsanların 12 kısmı Nasturiye, Melkaniye ve İsrailiye Rum diyarında yaşamaktadır. Bu her üçü kendi arasında dörde bölünmektedir. Bunların hepsinin kafirlerinin varacağı yer cehennemdir. İnsanların 6 cüzü şarpta yani doğudadır. Yecüc ve Mecüc Türk hakan Hudehle Türkleri, Hazar Türkleri, Cırcır Türkleridir. İnsanlardan 6 cüzü batıdadır. Zenci, Zutti Habeşi, Nobe, Berberi ve Arapların diğer kafirleri olan kabilelerdir. Bütün bu sayılan kabilelerin yani kafirlerinin varacağı yer ateştir. 72 fırka İnsanlardan sadece tevhid ehli kaldı. Onlar da bir cüzdürler ama zamanla kendi aralarında 73 fırkaya bölündüler. 72 fırkası büyük bir tehlike üzerindedirler. Bunlar bid'at ve dalalet fırkalarıdır. Bir fırka kurtulan fırkadır. Fırka Naciye denilen bu fırka ehri sünnet vel cemaattir. Bunların hesabı Allah'adır. Allah, Allah dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu. Muhakkak İsrailoğulları 72 fırkaya bölündüler. Ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Bir fırka hariç hepsi ateştedir. Ya Resulullah kurtuluşta olanlar kimlerdir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar benim ve ashabımın yolu üzerinde olanlardır buyurdu. Yani benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz itikat, yaptığımız işler, ibadet ve muamelatlar ve söylediğimiz sözlerin yolu üzerinde olanlardır. Bu yol kişiyi kurtuluşa, saadete ve cennete ulaştırır. Resulullah'ın ve ashabının yolunun dışındaki yollar batıldır. İnsanı cehenneme götüren yollardır. Bu yollarda olan insanlar eğer ibahe ehli yani haramı helal gören bir mezhepte ise ebediyen cehennemde kalacaktır. Yok eğer ibahe ehli değilse ebediyen cehennemde kalmaz. Cezasını çektikten sonra çıkar. Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman ve Rahim'in tekrarının sebepleri. Rahman ve Rahim'in tekrar edilmesinin birçok sebebi ve hikmetleri vardır. Birincisi, Besmele-i Şerife'deki zatidirler. Fatiha-i Şerife'deki ise kemal sıfatlarıdır. İkincisi, Besmele-i Şerife'nin Fatiha-i Şerife'den olmadığı bilinmesi için... Tekrar edilmiştir. Eğer ikisi bir olsaydı iade edilmesinin faydadan hali olması gerekirdi. Üçüncüsü abidlerin çok zikir etmeleri menduptur. Muhakkak ki Cenab-ı Allah'ı sevmenin alameti onu çok zikir etmektir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kim bir şeyi fazla severse onu çok zikir eder. Dördüncüsü ise alemlerin Rabbidir. Cümlesinin zikredilmesi alemlerin Rabbinin Rahman, Rahman olduğunu beyan eder. Rahman ki onlara dünyada rızıklarını vermektedir. Rahim ki ahirette onları bağışlayandır. Bundan dolayı ondan sonra Allah ceza gününün sahibidir cümlesi zikredildi. Yani rububiyet Cenab-ı Allah'ın Rabbul Alemin olması yani alemlerin Rabbi olması ya Rahmaniyet iledir ki o da dünyada onlara rızık vermektir. Ya da rahmaniyetledir ki o da Ukba'da mağfirettir. Yahudiler 71 fırkaya bölündü. Hristiyanlar 71 veya 72'ye bölündüler. Ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. 5.'si. Hamdi zikretti. Hamd ile rahmete nail olunur. Beşeriyetin içinde Cenabı Allah'a ilk hamd eden Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam aksırdığı zaman elhamdülillah demişti. Bundan dolayı Rabbim sana rahmet etsin temennisi vacip oldu. Bunun, bu, Rabbin bunun için seni yarattı. Cenab-ı Allah mahlukatına hamdi öğretti ve onlara hamdi ile rahmete nail olabileceklerini beyan etti. Altıncısı, tekrar talil için tekrarın birçok sebepleri vardır. Hamdin bu efsafta tertip edilmesi onun kaynağının yüksekliğine bir işarettir. Rahmaniyet ve rahimiyet bu cümledendir. İkisi Cenab-ı Allah'ın ihsanda muhtar, onun ihsana zorlanmayacağına, mahlukatından dilediğine, dilediği sıfat ile tecelli etmeye sahip olduğuna ve vacip olmadığına delalet eder. İşte burada Rahman ve Rahim'in kemalatının feyzi ve Rabbil Aleminin zatının feyzi ile hamde yani övgüye müstahak olan sebepler ile başladı. Dünyada onların dışına çıkılamaz. Feiz, lütfun elbisesi ve ahirette ceza anında adalettir. İşte bundan üç vasfın tertibinin şekli anlaşıldı. Rahman ile Rahim'in arasındaki fark Rahman ile Rahim'in arasındaki fark birincisi yani Rahman sıfatının Allah'a mahsus olması veya Rahman'ın Rahim'den daha umumi olmasıdır. Veyahut da Rahman'ın yüce ve değerli nimetleri ifade etmesidir. Birincisine göre Rahman Allah'tır. Rahman'ın ifade ettiği mananın cinsi kullardan sadır olmaz. Rahim sıfatının kullardan sadır olması tasavvur edilir. Akrep ve yılan hikayesi Zennun Kuddüse Sürrû Hazretlerinden rivayet olundu. Bir gün kalbime bir sıkıntı girdi. Nil nehrinin kenarına gezintiye çıktım. Bir akrep gördüm. Koşuyordu. Onu takip ettim. Suyun kenarında bir kurbağanın yanına vardı. Kurbağanın sırtına bindi. Kurbağa akrebi Nil'in öte yakasına geçirdi. Ben de hemen bir gemiye bindim onu takip ettim. Suyu geçtiklerinde akrep kurbağanın sırtından indi. Uyumakta olan bir gencin yanına gitti. Orada bir engelik yılanı gence yaklaşmış ve genci ısırmak üzereydi. Akrep yılana saldırdı. Akrep yılanı soktu, yılan akrebi zehirledi. Her ikisi de öldüler. Her şeyden habersiz uyumakta olan genç kurtuldu. Karga yavrusunun büyüme hikayesi Hikaye olunur ki karganın yavrusu kabuğundan çıktığı zaman kırmızı et gibi olur. Karga ondan kaçar, üzerine sinekler toplanır. Tüyleri çıkasıya kadar onları yutar. Tüyleri çıktığı zaman annesi geri döner yanına. Bundan dolayı ey yuvasında karga yavrusuna rızık veren Rabbim diye dua edilir. Birçok bela ve sıkıntıların altında rahmet ve bereket yatar. Rahman umumidir. Bu umumiliğin nasıl olduğu sorulabilir çünkü Rahman'ın umumiliğinin altına girmeyen hiçbir mahluk yoktur. Her mahluk bir bakıma bu imtihandan hali değildir. Cevaben deriz ki bazı hadiseler var ki insan onu rahmet zanneder. Külfet ve ceza olabilir. Bunun aksi de olabilir. Yani bizim kötülük sandığımız ve zahmet olarak gördüğümüz birçok hadise hadizatında bizim için rahmet olabilir. cenab Allah şöyle buyurdu. Kıtal üzerinize yazıldı. Gerçi o size hoş gelmez. Fakat olur ki siz bir şeyi hoşlanmazsınız. Halbuki hakkınızda o bir hayırdır ve olur ki bir şeyi seversiniz. Halbuki hakkınızda o bir şerdir. Siz bilmezken Allah bilir. Birincisi yani rahmet gibi görünüp aslında ceza ve azap olana misal şairin şubeytidir. Gençlik, boş zaman ve atılganlık insanı iflas eder, ifsad eder. Bütün bunlar görünürde nimettirler. Görünürde. İkincisi, yani ceza ve külfet gibi göründüğü halde zahmet olanlar ise bir çocuğun okula hapsedilmesi veya onu okumaya zorlamak için dövmek gibi. Hırsızın elini kesmek gibi. Ahmak kişi zahirine itibar eder. Bunları zahmet sanır. Halbuki bunlar hakikatte rahmettir. Akıllı kişi işlerin sırrına bakar. Nice nice bela, mihnet ve musibetlerin altında rahmet ve bereket vardır. Az bir şer için çok hayrı terk etmek büyük bir şerdir. Yani küçük bir kötülüğe uğramaktan korkarak büyük iyilikleri terk etmek en büyük kötülüktür. Şer'i emir ve yasaklar insanı ceset ile ilgili bazı alakalardan ruhu temizlemek içindir. Ateş kötü insanları iyilerin amellerini işlemeye çevirmek için yaratıldı. Şeytan, ihlaslı olanları diğer kullardan ayırt etmek için yaratıldı. Muhakkik, her şeyi derinlemesine araştırıp doğruyu bulan kişidir. Zira, Musa aleyhisselamın kıssasında onunla beraber olan Hızır aleyhisselam gibi binanın temelini hakikat üzerine kurar. Tabiatın ikrah ettiği Sevmediği her şeyin altında gizli bir esrar ve yüksek gerçek hikmetler vardır. Eğer Cenab-ı Allah'ın rahmeti olmasaydı ve ilahi rahmet gadabı geçmeseydi bu kainat var olmazdı. Mül'im yani nimet verici isminin varlığı zahir olmazdı. Rahman nimetlerin büyük ve umumi olmasına delalet eder. Onu rahimin takip etmesi, kulun zihninde küçük şeyleri istemek edipsizlik olur düşüncesini defetmek içindir. Hani bazısına sana basit, küçük ve kolay bir iş için geldim denildiği gibi, ona kolay bir adamı adam arıyorum dedi. Rahman ve rahim sıfatları ile sanki Cenabı Allah şöyle demektedir. Eğer ben rahman ile kısaltsaydım Kifayet etseydim o zaman sadece benden büyük şeyler istenirdi. Ve bu ihtişamdan ben utanırdım. Lakin ben rahimim ey kolum. Benden iste hatta benden nalinin tasmasını ve tencerenin tuzunu bile iste. Allahu Ekber. Şeyh Sadi Hazretleri Kuddüs'e sürre şöyle dedi. Eğer sen onun koruma sırrını erersen, hiç kimseye ihtiyaç için el açmazsın. Rahman isminin varlıklarda tecellisi. Hak ehli yani ehli sünnet ve cemaat alimleri dediler ki Rahman ismi şerifine mahsus olan bütün varlıklar üçtür. 1- Zahiri varlık 2- Batıni varlık 3- Zahiri ve batıniliği kendisinde toplayan varlıklar Varlıkta bu mertebeler vardır. Varlıklar Rahman'ın bu hükmünden asla hali değildir. Bu mertebelere göre suada da yani iyi insanlarda ve eşkıyada kötü kişilerde rahmetin hükümleri kısım kısımdır. Ruhlar gibi bazıları nefislerle nimetlenir. Bedenler ile nimetlenmezler. Veya bunun aksi olabilir. Yani bazıları bedenlerle nimetlenir, ruhları nimetlenmez. Kimi de bu iki nimeti bir araya toplar. Kendi nefislerini bilip suretlerini bilmemeleri cihetten sahiplerden olan cennet ehli böyledir. Bu onların suri nimetleri vacip kılacak, ameller işlemedikleri içindir. Kendi dışındakilere nazaran nispetleri az bir kolaylıkla olsa bile bunların aksi de böyledir. Bunlar ilimleri olmayan abid ve zahitlerdir. Elmi ilahiyenin feyiz ve bereketi ile kendi aralarındaki münasebeti bilmedikleri için onların ruhları ruhani nimetlerden çok az bir haz ve nasip alır. Bundan dolayı bir amelin ardından diğer bir amele vakitlerine himmetlerini taalluk ettirmediler. Onu gaye ve son zannettiler. Yanında takavuf, tavakkuf ettiler, beklediler. Ona vaat edilen sevap üzerine yöneldiler. Onunla yetindiler. Onun sakındırılmasından korktular. İki nimetin arasını tam toplayanlar ise İlim ve amelde mükemmel bir haz ve nasip ile kurtuluşa erenlerdir. Peygamberler aleyhissalatu vesselam ve peygamberlerin gerçek varisleri gibi. Verasette kemale erenlerden maksadım kamil olan evliyadır. Mevlana Celaleddin Kuddise sürruh şöyle dedi. Her güvercin bir yöne uçmuştur. Bu güvercin ise cihetsizlik tarafına uçmaktadır. Allah ceza gününün sahibidir. Allah ceza gününün malikidir. Yev gün, örfte güneşin doğuşu ile batışının arasındaki zamandan ibarettir. Fıkıh'ta ise ikinci fecrin doğmasından doğmasıyla güneşin batışı arasındaki zamandır. Burada yev yani günden murat mutlak vakittir. Güneş olmadığı için Kıyamet günü bizim bildiğimiz mana olan doğup batan bir güneş yoktur. Sonra ey ceza gününde her işin maliki olan demektir. Yev gün kelimesinin din kelimesine izafeti yani şeklinde olması aralarındaki yakın ilişkiden dolayıdır. Başka zarfların kendilerine vaki olan hadiselere izafeti gibidir. Ahzat günü veya fetih günü gibi günün hususileşmesi ise Allah ceza gününün malikidir şeklinde hususileşmesi. Ya ona tazim ve dehşetini ifade etmek veya orada işlerin münferit ele alınarak mülk ve malik varlıkla varlık sahibinin arasındaki alakalarında gün tamamen kesildiğini beyan etmek içindir. O günde Allah'tan başka malik, kadı, hakim ve hükmü geçerli Kimse yoktur. Mülkün asıl manası. Mülkün aslı bağlamak, şiddet manasınadır. Hakikatte kamil manada kuvvet, etkili ve asıl velayet, cari hüküm ve geçerli tasarruf Allah'a mahsustur. O kuvvet, velayet, hüküm ve tasarruf kullar için mecazidir. Çünkü... Kulların mülk ve varlıkları için bir başlangıç ve sonuç vardır. Kullar mülk ve varlıkların bazısının üzerinde tasarruf edebilirler, hepsine değil. Kullar cisimler üzerine hakim olabilirler, araza değil. Kullar nefis yani kişi üzerine hakim olabilirler, nefese değil. Kullar zahire hakim olurlar, batın üzerine değil. Kullar dirilerin yani canlıların üzerine hakim olabilirler. Ölülere sözleri geçmez. Hak, mabut olan Allah böyle değildir. Onun mülküne yokluk olmadığı gibi onun mülkü başkasına da intikal etmez. Maliki kelimesinin okunuşu. Maliki kelimesini Elif ile Mimi Mimmi uzatarak okumak Meliki şeklinde harf meçsiz olarak yani uzatmasız olarak okumaktan daha çok sevaptır. Çünkü Maliki'nin harfleri Meliki'den daha fazladır. Ebu Abdullah Muhammed bin Şuca selci rahmetullahi aleyh hazretlerinden rivayet olundu. Bu zat dedi ki Maliki kelimesinin Elif ile Mimi uzatarak okumak benim adetimden de Ediplerden yani beda, belagat alimlerinden maliki kelimesini meleki okumak daha beli olduğunu işittim. Yani açık seçik. Adetimi terk ettim. Meleki diye okumaya başladım. Rüyamda konuşan birini gördüm bana. Neden hasenelerinden sevap ve iyiliklerinden onun onu eski, eksilttin? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şu hadisi şeriflerini işitmedin mi? Kim Kur'an-ı Kerim okursa her harfine 10 hasene yazılır. Seyyiatından onu silinir ve 10 derecesi yükseltilir diyordu. Seyyiat günah demek. Bunun üzerine uyandım. Adetimi terk etmedim. Hatta ikinci kere rüya gördüm. Rüyamda bana şöyle sesleniyorlardı. Neden bu adeti terk etmiyorsun? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'i büyük saygı ve büyük tazim ile okuyun. Yani büyük bir saygı ile onu muazzam bir şekilde okuyun hadisi şerifini duymadın mı? Gatraba gittim. O zat lugat ilminde büyük bir imamdı. Ona malik ile meliki kelimelerinin arasındaki farkı sordum. O zat bana ikisinin arasında çok fark var. Yuuli malik dünyada bir şeye sahip olandır. Melik ise meliklere yani hükümdarlara sahip olandır dedi. Tekrar okuyorum. İkisinin arasında çok fark vardır. Malik dünyadan bir şeye sahip olandır. Melik ise Meliklere, hükümdarlara sahip olandır demektir. İrşad isimli tefsirde şöyle dedi. Harameyn yani Mekke ve Medine ahalisi Meliki şeklinde okudular. Meliki Melikiyevmiddin yani. Melik kelimesi emir ve nehide umumi işlerde külli bir tasarrufa kadir olan tam galip, Açık istila ve mutlak güç sahibi manasında olan mülk kelimesinden müştaktır. Ceza gününe izafeti makamında o daha münasiptir. İrşad'ın sözü burada bitti. Her vecih yani okuyuş şekli için ayrı tercih sebebi vardır. Bu incelikler tefsir kitaplarında zikredildi. İsteyenler tefsirleri mütala etsinler. Ayette geçen beş sıfatın beyanında sanki Cenabı Allah şöyle diyor. Seni ben yarattım. Çünkü ben ilahım. Sonra seni nimetler ile besledim. Çünkü ben Rabbim. Sonra sen bana asi oldun. Ben senin günahlarını gizleyip örttüm. Çünkü ben Rahmanım. Sonra sen tevbe ettin. Ben tevbeni kabul edip ettim. Seni bağışladım. Çünkü ben Rahimim. Sonra elbette bir ceza, yani iyi ve kötü her şeyin bir karşılığı olması lazımdır. Ben de din gününün sahibiyim. Bu ayeti tekrar okumak istiyorum. ''Seni ben yarattım, çünkü ben ilahım. Sonra seni nimetlerle besledim, çünkü ben Rabbim. Sonra sen bana asi oldun, ben senin günahlarını gizleyip örttüm, çünkü ben Rahmanım.'' Sonra sen tevbe ettin, ben tevbeni kabul ettim, seni bağışladım çünkü ben rahimim. Sonra elbette bir ceza, iyi ve kötü her şeyin bir karşılığı olması lazımdır. Ben de din gününün sahibiyim. Zahiri ve batini İslam Tev, Tevfilatı necmiye, Necmiye'de şu işaretler vardır. Allah ceza gününün sahibidir. Ayetiyle hakikatte dinin İslam olduğuna işarettir. Muhakkak Allah katında hak, din, İslam'dır. İslam iki nevi üzeridir. Zahiri İslam, batini İslam. Zahiri İslam, dil ile ikrar ve erkanı ile amel etmektir. Bu cesedi İslam'dır. İslam'ın kalıbıdır. Cesedi olan ise zulmanidir. Bu İslam gecenin karanlığı ile tabir edilir. Batıni olan İslam ise kalbin ve göğsün allah Teala'nın nuruyla inşirah etmesidir. Feyzi ilahi ile açılmasıdır. Bu ruhani ve nurani İslam'dır. Bu İslam gündüzün nuru ile tabir edilir. Cesedi İslam... Allah'ın emir ve yasakları için İslam'ın beden olmasını gerektirir. Ruhani İslam ise kalbin ve ruhun ezeli ahkama, kaza ve kadere teslim olmasını gerektirir. Kim cesedi İslam'da durur da ruhani İslam'ın mertebesine ulaşamazsa din gecesi yolunda yani karanlıkta şüphede ve şaşkındır. Kafasını karıştıran birçok melik ve saltanat görür. İbrahim Halil Aleyhisselam üzerine gece çöktüğünde yıldızları gördüğü hal gibi olur. Vakti ki üzerini gece kapladı bir yıldız gördü. Buymış Rabbim dedi. Derken batı verince ben öyle batanları sevmem dedi. Kim ilahi nur ile aydınlanır ve açılırsa onun saadet sabahı olur. Kalbin doğusunda, doğusunda nefis dağının ardında ona ruhani İslam güneşi doğar. Bu da Rabbi tarafından bir nurdur. Bu nur ile ceza gününün sırları keşfolunur ve açılır. Ona dikkat kesilir. O vakit biz varit oluruz yani getiriliriz ve mülk Allah'a mahsustur. İnsan yakin yani her şeyi gözüyle müşahede eder. Belki hakkal yakin hadiseleri keşfeder. Mülk Allah'ındır. Ceza gününün sahibi olan Allah'tan başka Malik yoktur. Ona gün tecelli ettiği zaman açık açık Malik'i keşfeder. Vicahi olarak onunla muhatap olur. Allah O'nu ey Rabbimiz ancak sana ibadet eder, kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Şifasıyla kurtarır. Ayet-i kerimesinin incelikleri. Ceza gününün sahibi ayetinin bundan başka birçok letaifleri yani incelik ve hikmetleri vardır. Muhakkak Melike idarecilere muhalefet, alemin harap ve mahlukatın yok olmasına yol açar. Meliklerin Melike olan Allah'a muhalefet nasıl yol açar? Cenabı Allah Meryem suresinde şöyle buyuruyor: Az daha ondan gökler çatlayacak ve dağlar yıkılıp yerlere geçecek, buyurdukları gibi. Taat iyiliklere sebeptir. Cenab-ı Allah buyurduğu gibi, Ey Habibim, Ahmedi Resulüm, Ya Muhammed! Hem ehline de namaz ile emret, hem de kendin ona sabır ile devam eyle. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Biz seni merzuk ederiz ve akibet takvanındır. Fatiha suresinin tefsiri, Ruhul Beyan tefsiri, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri rahmetullahi aleyh 3. bölüm. Dünya üzerinde iyilik sağlanması için tebaya düşen meliklere yani idarecilere itaat etmek, baş kaldırmamak, kargaşa çıkarıp isyan etmemektir. Meliklere düşen vazife ise melikler maliki olan Allah'a itaat etmektir. Yine bu ayet-i kerimenin bir inceliği de muhakkak ki ceza gününün sahibi ifadesi mutlak ve kamil manada Allah'ın mülkü onun adaletiyle kaimdir. Allah şöyle buyurdu. Biz ise kıyamet günü için mizanlara adaleti koyarız da hiçbir nefis zerrece zulmedilmez. Bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir korur. Hesapça da biz yeteriz. Mecazi mülk eğer adilane olursa sütün çoğalması ve ziraatın bereketlenmesi hak olur. Mecazi malik zulümkar olup batıl bir yolda olduğu zaman hayır kalkar. Nuşi ile ilgili hikaye. Hikaye olunur ki Nuşi avda topuluktan kopmuştu bir bostana girdi. Orada bulunan çocuğa bana bir nar ver dedi çocuk ona nar verdi. Haberlerinden çok su çıktı. Onunla susuzluğunu giderdi. Çok acayibine gitti. Nuşirevan içinden bahçeyi sahibinden almayı geçirdi. Çocuktan bir nar daha istedi. İkinci narı kesti. Kekireydi. Suyu da azdı. Çocuğa durumu sordu. Çocuk, Melik belki zulme niyet etti diye cevap verdi. Nuşirevan tevbe etti. Bir narn daha istedi, birinci nardan daha iyi çıktı. Çocuğa durumu sordu. Çocuk, melik galiba tevbe etti diye cevap verdi. Nuşirevan tamamen zulüm işlemekten tevbe etti. Adı tarihleri boyunca adaletle anıldı. Hatta rivayet olunur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri övünerek ben adil bir melikin zamanında doğdum dedi. Nâşirevan'a adil denilir mi? Fenari Fatiha suresinde şöyle dedi. Doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onun nurani zamanıyla övünmüştür. Çünkü o çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gibi biri doğdu. Nûşirevan'ın zikredilmesi zamanın nurani olduğuna delildir. Zira güzel bir halde insanlara musallat olan bir kafirin adaletinden söz edilemez. Fenari'nin sözü bitti. İmam Sehavi Hazretleri Mekasülül Hasene kitabında şöyle dedi. Ben adil bir melekin zamanında doğdum. Hadisenin aslı ve sıhhati yoktur. Sahih olması, adaletin onun üzerine kullanılması, o isimle bilinmesinden dolayıdır. Adaletle sıfatlanması ve halkın ona adalet konusunda şehadetindendir. Veya itikat edenlerin onun adil olduğuna inanmalarındandır. Biz onlara zulmettik ve lakin kendilerine zulmettiler ve Allah'ın verisinde taptıkları mahmutları Rabbinin emri geldiği vakit kendilerine hiçbir fayda vermedi ve hasarlarını artırmaktan başka hiçbir şeye yaramadı. Yani kendi görüşlerine göre bir takım ilahlar demektir. Cenabı Allah'ın emriyle hükmetmeyen Nuşi revanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin adaletle isimlendirmesi caiz değildir. Makasadın sözü bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdular. Kıyamet günü valiyi getirilir. Cehennemin köprüsü üzerine atılır. Köprü sıkı bir şekilde sıkar. Hiçbir mafsalı yerinde kalmaz. Eğer vali amellerinde Allah'a itaat eden biri ise orayı geçer. Eğer asi bir kişi ise köprüde cehenneme düşer. 50 sene kadar cehennemde yuvarlanıp durur. İmam Kurtubi'nin Tezkiratül Mevta kitabında böyle yazılıdır. Sadi Kuddüs'e sırru şöyle dedi. Cihanda bir iyilik varsa o da adalettir. Tarihte adalet kadar övülen bir şey yoktur. Ey Rabbimiz ancak sana ibadet yani kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Subhanahu ve teala hazretleri kelamı arifin halinin başlangıcına göre bina etti. Zikirde, fiil, fikirde, isimlerinde, düşünmekte, nimetlerine ve yarattıklarına ibret nazarıyla bakmakta ve sanatıyla Cenab-ı Allah'ın şanının büyüklüğüne ve saltanatının tesirine delil getirmektedir. Sonra ardından emirlerinin sonun, sonucunu getirdi. O da Vuslat denizine dalmaktır. Müşahede ehlinden olur. Aynen yakin görür ve Allah onu cehennem kıyısında cehenneme düşmekten korudu. Ya Rabbi bizleri aynen yakın muslatı erenlerden eyle, sadece işitlemekle yetinenlerden değil, nun işaretleri, korudunun işaretlerinden biri bu ayettir. Ey Rabbimiz ancak sana ibadet yani kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ifadesinde ayrıca şu işaretler vardır. Abidin nazarı, dikkati evreleri bizzat mabudu hakiki olan Cenab-ı Hakk'a olması gerekir. İbadet kendisinden sadır olduğu için değil, kendisiyle Cenab-ı Hak arasında şerefli bir vüslah olduğunu düşünerek dikkat etmelidir. Çünkü Arif bütün noksanlıklardan uzak olan Cenabı Kudüs'ün mülahazasına daldığı, isteyerek haline geldiği ve ondan başka her şeyi kaybettiği zaman Allah'a vuslatı hak eder. Hatta o nefsine o hallerden bir hal ile mülahaza etmez. Ancak onun kendisi için bir mülahaza ve kendisine mensup olduğunu düşünür. Bundan dolayı Cenabı Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden hikaye ederek korkma muhakkak Allah bizimle beraber sözünü kerimi Musa aleyhisselamın Rabbim şüphesiz benimledir bana yolumu gösterecektir sözünün üzerinde ve daha üstün tuttu. Mef'ulün takdimi tümlecin başına getirilmesi ihlisası kastetmek içindir. Yani biz ibadeti sadece sana tahsis ederiz. Senden başkasına ibadet etmeyiz. İbadet tezellülün ve huzuğun nihai noktasıdır. Hazreti İkrim'e Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ibadette ilgili şeyler tevhiddir demiştir. Teşbih namaz ve kunuttan maksat ise taatdir demiştir. İbnül Abbas radıyallahu an hazretlerinden rivayet olunduğuna göre Cevrail aleyhisselam efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine şöyle dedi. Ey Muhammed de ki biz sana sadece ibadet ederiz. Demek yani sadece seni arzu eder ve sadece seni ümit ederiz, senden başkasını değil demektir. Biz ibadet ederiz kelimesinin altındaki zamir ve yine yardım dileriz kelimesinin altındaki biz zamiri okuyan kişi haf hafaza melekleri ve hazır olan cemaate racidir. Yine bu zamir okuyan kişinin kendisini ve diğer muvahitleri ibadetini de cemaatin ibadeti içine katmış olur. Kendi ihtiyacını onların ihtiyacı içine katmıştır. Belki dualar onların bereketiyle kabul ve icabet olunur. Bundan dolayı cemaat meşru kılındı. Şeyhül Ekber Keskin Misk Cenabı Allah bizleri onun temiz yoluyla aydınlatsın. Büyük kitabında şöyle buyurdu. Kul kendi nefsini fiili muzari nefsi mütekellim mal gayri nunu ile kinaye etti. Bu tazim nunu değildir. Cenabı Hakk'ı da müfrez zamiri ile kinaye etti. Muhakkak bu tevhid sultanın kulun kalbine galip olmasıdır. Onunla tahakkuk eder. Hatta bu onun içinde bir sır olur. Bu onun konuşmasında zahir olur. Akit ve ilim, müşahede ve aynal yakin olduğu gibi bu onun cemi nurudur. Nunudur. Kul eğer ferdi latif ise hakikatte birdir. O kalıbı, heykeli, şekli ve terkibi itibariyle fert ve tek değildir. İnsanda hiçbir cüz yoktur ki kendisinde bulunan Rabbani hakikati, Hak Teala Hazretleri elbette istemiştir. Eğer ibadetlerden kendisine layık olan cüze mülaki olursa ki o da azdır, eğer müdebbir ise kendisine mahsus ve zatine münasip teklifler vardır. İşte bütün bunlardan dolayı kul şöyle der. Allah için namaz kılarız, secde ederiz, sana manevi yakınlık elde etmek için çalışırız, rahmetini umarız. Ve sadece sana ibadet ederiz. Ve bu hitabın benzerleridir. Bana ulema-i ruzumdan biri bu meseleyi sordu. Kendisi bu konuda şaşıp kalmıştı. Birçok cevaplarla ona cevap verdim. Kalbindeki tereddütleri şifa buldu. Elhamdülillah. Şeyh Kuddüs'e ruh Hazretlerinin kelamı son buldu. İbadette layık olan sadece Allah'tır. İbadet ancak Cenabı Allah'a tahsis edildi. Çünkü ibadet tanzimin nihayet derecesidir. İbadet ancak nimeti sonsuz olan Allah'a yaraşır. O Allah mahlukatını menfaat ile nimetlendirendir. Ve onlara hayatı verip menfaati mümkün kıldı. Cenabı Allah şöyle buyurduğu gibi: Ey kafirler! Allah'a nasıl küfre ki ölüydünüz, sizleri diriltti? Sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. O, o halk, haliktir ki yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra semaya inayet buyurdu da onları yedi sema halinde nizamına kovdu. O her şeyi bilir bir alimdir. Kulun Üç Hali Muhakkak ki kulun halleri, mazi hal ve istikbal, geçmiş, şimdiki hal ve gelecek olmak üzere üçtür. Mazi hal, Cenab-ı Allah ezeli kudretiyle kulu mazide, adem yani yokluk, ölüm, aciz ve cehaletten varlığa, hayata, kudrete ve ilme nakletti. Yani kulunu yokluktan varlığa, ölümden hayata, acizlikten kudrete ve cehaletten ilme geçirmesidir. Hali hazırda Cenabı Allah kuluna hacet kapılarını açtı. Ona zaruret sebeplerini lazım gördü. Bütün bunları yapan Rahman ve Rahim olan Rabb'idir. İstikbal yani gelecekte ise ceza gününün sahibi olan Cenabı Allah ona amelleriyle karşılık vermesidir. Bu halde, üç halde kulun yarar ve amelleri ancak Cenabı Allah'a dönmekle sağlıklı bir düzene kavuşur. Hiç şüphesiz Allah'tan başka ibadete müstahak ve layık bir varlık yoktur. Sonra Cenabı Allah'ın biz ibadet ederiz mübarek sözü ibadetten ve ubudiyetten olması muhtemeldir. İbadet, abidiyet kulların Allah'a ibadet edici olmasıdır. Ubudiyet ise abdiyet, abdiyet yani Allah'a ibadettir. İbadettendir. Gafletsiz kılınan namaz, gıybetsiz tutulan oruç, minnetsiz yani başa kalkmaksızın verilen sadaka ya da iyilik, gösterişsiz yapılan hac, halka duyurmaksızın yapılan gazve yani cihat, eziyetsiz köle azat etmek, bıkkınlık ve zaafsız edilen zikir ve afetsiz yapılan diğer ibadetler ibadettendir, ubudiyettendir. Husumetsiz rıza, şikayetsiz sabır, şüphesiz yakıniyet, gayıpsız şühüt, rucuusuz dönmemek üzere Allah'a yönelmek kesintisiz vuslat ubudiyetin çeşitlerindendir. Bu bölümü tekrar okumak istiyorum. Mühim olmasına binaen. Allah'a dönmekle sağlıklı bir düzene kavuşur. Hiç şüphesiz Allah'tan başka ibadete müstahak ve layık bir varlık yoktur. Sonra Cenab-ı Allah'ın biz ibadet ederiz mübarek sözü, ibadetten ve ubudiyetten olması muhtemeldir. İbadet, abidiyet.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 halka duyurmaksızın yapılan gazve yani cihat, eziyetsiz köle azat etmek, Bıkınlık ve zaafsız edilen, zikir ve afetsiz yapılan diğer bütün ibadetler ibadetten, ubudiyettendir. Husumetsiz rıza, şikayetsiz sabır, Şüphesiz niyet gayıpsız şuhud, rücusuz yani dönmemek üzere Allah'a yönelmek kesintisiz vuslat, ubudiyetin çeşitlerindendir. İtikadi konular İbadetin kısımları Hüccetül İslam'ın Erbain isimli kitabında zikrettiği gibi 10'dur. Bizim kabul ettiğimiz itikadi konularda on olduğu gibi. Birincisi, celal ve ikram sıfatları ile vasıflanmış olan ezeli ve ebedi zati sıfatları sıfatlarıdır. Yani evveldir, varlığı ilk olandır, ahirdir, efal ve sıfatları ile ahirdir, sondur. Zahirdir, varlığına delalet eden şahitler ve yarattıkları ile zahirdir. Batın, gaybi ve malumatı ile gizlidir. İkincisi, sonra Cenab-ı Allah'ın şanına noksanlık veren nakısa ve rezailden, yani rezilliklerden ve kendisine yakışmayan sıfatlardan onu takdis etmek ve temiz tutmak, münezzeh kılmaktır. Üçüncüsü, sonra varlıklar üzerine şamil olan tam bir kudretle onu muttasıf kılmaktır. Dördüncüsü, sonra bütün malumatı ihata eden ilim ile Cenab-ı Allah'ın muttasıf olduğuna inanmaktır. Öyle ki Cenab-ı Allah karanlık bir gecede, kara bir kayanın, Üzerinde yürüyen kara bir karıncanın yürüyüşünü bilir, görür ve ayak seslerini işitir. Allah'ın bilgisinden hiçbir şey gizli kalmaz. Allah kalplerde geçeni, hatıra gelenleri, gönüllerin sakladıkları bütün düşünce ve hayalleri bilir. Beşincisi, iradedir. Bütün kainatın var olmasını murat etmesidir. Mülk ve melekut aliminde az veya çok bütün eşyanın kendilerine tayin edilen bir vakitte var olması ancak Cenab-ı Allah'ın ezelde onların var olmasını burat etmesi dilemesi ve kazası ile olur. Sen de onu eşyayı Cenab-ı Allah'ın var olmasını istediği şekilde görmektesin. Altıncısı Semi ve basardır, duyar ve görendir, duyan ve görendir. Hiçbir uzaklık Allah'ın işitmesine mani olmadığı gibi, hiçbir karanlık Allah'ın görmesine perde değildir. Cenab-ı Allah hiçbir kulak ve kulak deliği olmadan işitir. Göz bebeği ve göz kapağı olmadan görür. Yedincisi, Cenab-ı Allah'ın zati ve ile kaim olan kelamı ezeliyesi vardır. Allah'ın kelamı mahlukatın konuşması gibi sesle değildir. Muhakkak Kur'an-ı Kerim okunmuş, yazılmış ve hıfz edilmiştir. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın zatı ile kaimdir. Musa aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın kelamını sessiz ve harfsiz olarak işitti. Nasıl ki ebrar Cenab-ı Allah'ın zatını şekilsiz ve renksiz görüyorsa. Sekizincisi, sırf adalet ile vasıflanmış olan bütün efal yani bütün işler ancak Allah'ın yaratılmasıyla vardır. Yaratmasıyla vardır estağfurullah. Allah'ın adaletiyle varlık aleminde kendisini göstermiştir Mülk olarak Allah'tan başkasına izafe edilemez Mülkün başkasına izafeti zulümdür Cenabı Allah'tan zulmün sadır olması tasavvur bile edilemez Hiçbir şeyi yaratmak Allah'a vadıp zor değildir Bütün nimetler Allah'ın fazlu keremindendir bütün cezalandırmalar ise Allah'ın adaletinin tecellisidir. Dokuzuncusu, ahiret gününe inanmaktır. Onuncusu, nübüvvettir. Melekleri göndermeye ve kitapları indirmeye şamil olan peygamberliktir. İbadetler on tanedir. İbadetler de on tanedir. Birincisi namaz, İkincisi zekat. Üçüncüsü, oruç. Dördüncüsü, hac. Beşincisi, Kur'an-ı Kerim okumak. Altıncısı, her halde Allah'ı zikretmek. Yedincisi, helalden rızık istemek için çalışmak. Sekizincisi, Müslümanların hak ve hukukuna riayet etmek. Sohbet hukukuna riayet etmek. Dokuzuncusu, emri bil maruf ve nehy-i anil münker yani iyiliği emretmek ve kötülüğü men etmektir. Onuncusu ise sünnet-i seniyeye tabi olmaktır. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olmak kurtuluşun anahtarı ve Allah sevgisinin işaretidir. Cenabı Allah buyurduğu gibi de ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün. Allah gafurdur, rahimdir. Mevlana Camii Kuddüs'e sürruh hazretleri şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi salatu selam üzerine olsun senin. Kurtuluş ve umduğuna kavuşmak nezdindedir ancak senin. Gerçi yürüyemedim yolunda senin sünnetinin. İsyan etti sünnetine senin ümmetin. İsyan yükünün altındayım sünnetinin utan uzanmazsa kurtuluş yok bize senin ayağın ve elin. Abidlerin mertebeleri. Allah'a yönelen kulların mertebelerinin açıklamasında şöyle bir bilgi geldi. İnsan bir iyilik işlediği zaman eğer o güzel iş ile hak olan Cenabı Allah'ın rızasını istememişse Ahyardan yani seçkinlerden sayılır ama abitlerden sayılmaz. Eğer muayyen bir iş yapmayı niyet etmeden sadece belki hayır olduğu için işler veya mutlak değil de sırf emir olunduğu için işler, ilahi emir olduğu için huzur alarak işler, eğer o adam niyetini yüksek tutar, Ameliyle Cenab-ı rızasından başka bir şey kast etmezse, o tam adamdır, er kişidir. Eğer yaptığı her şeyi Hak ile işliyorsa, nafilelerin insanı Cenab-ı Allah'a yaklaştırdığı varit olduğu gibi, o zaman marifet ve adamlıkta tam olur. Eğer işlerine hak ile beraber huzuru kalbi de ekler ve nefsiyle değil de aynel hak Cenab-ı Allah'a müşahede etme cihetinde gider ve fiil ve şuhudu Allah'a izafe eder ve izafeti nefsine değil Allah'a izafe ederse o ihlaslı bir kuldur. Ameli ihlaslıdır. Eğer... Ona bu makam ve bundan öncekilerin makamlarının hükümleri galip olduğu zahir olursa, o da benimle iştir, makamıdır. Muayyen bir emir üzerine sabit olmaksızın nisbet ve her mertebede şuhudi ehhadifinin hükmünün gizliliğiyle beraber ne mecmu veya ne de kendisinden bir şeyle mukayyet olmayan bir makamdır. Belki genişlik her vasfı ve hükmü kendisinden sahih bir ilim ile kabulde kendisiyle sıfatlandığı ve hiçbir vakit ve halde bu yüce makamdan sıyrılmayıp gaflet ve hicab olmadan kullukta ve hilafette kamil olmaktır. Yine ihata etmede ve mutlak olmada kemalattır. Sadrattin Konevi Kudüs-ü Ruh Hazretleri'nin Tefsirül Fatiha isimli kitabında da bu böyledir. Tevilatı Necmiye'den tasavvufi manalar. Tevilatı Necmiye de şöyle dedi. Biz sadece sana ibadet ederiz. Burada gayıp zamirinden hitaba döndü. Çünkü Malik Celâb-ı Allah ile memlukun yani kullarının arasında memlukun nefsinin mülkünden başka bir perde yoktur. Kişi nefis mülkünün hicabını geçtiği zaman nefsin malikine yani Cenab-ı Allah'ı müşahede etme makamına ulaşır. Ebu Yezid Hazretleri bazı mükaşefelerinde şöyle buyurdu. Sana manen yaklaşmanın yolu nasıldır dedi. Rabbi ona şöyle buyurdu. Nefsini bırak da gel. Nefsin dört mertebesi vardır. Emmare, levvame, mülheme ve mutma'inne nefisleridir. Emmare, levvame, mülheme ve mutma'inne. Memluk olan kul, maliki olan kul, Cenab-ı Allah'ın dört sıfatla zikretmesi gerekir. İlahiyat, rububiyet, rahmani ve rahimi sıfatlardır. Kul sıfatları medhi ilahi, şükrü, rabbani, senai rahmani ve temcedi rahimiden sonra nefse ait dört mülk sıfatların perdesini bu dört ilahi sıfatın cazibesinin kuvvetiyle geçer. Gecenin karanlığından nefsin kirinden Allah ceza günü sahibinin sadık olan sabahının doğmasıyla kurtulur. O zaman kul... Bir abd-i memluk yani sahibi olan bir köle olarak kalır. Hiçbir şeye güce yetmez. Maliki olan Allah ona acır, rahmetiyle muamele eder. Onu kerem vadilin vadinin hükmüyle zikreder. O halde anın beni, anayım sizi ve şükredin bana, nankörlük etmeyin. Cenabı ı Allah insanı nida etti ve onu kendisine muhatap edindi. Ey nefsi mutmainne, ey huzura kavuşmuş nefis, sonra onu nefsinin bilinmezliğinden Rabbinin malikiyetinin müşahedesine büyük bir cezbe ile çağırdı. Sen dön o Rabbine hem radiye olarak hem merdiye olarak, gir kullarım içine, gir cennetime. Kul, malikinin cemalini seyreder. Kul, Cenab-ı Allah'a aciz, zelil, korkan ve hudu duyan kul nidasıyla nida eder. Bazıları cümlesinin nidası üzerine uni kaknasb oldukları gibi. Nefis, kalp, ruh ve sırrın ibadetteki gayeleri. Bil ki dünyevi nefis, Dünyevi olan heva hevesine tapar. Cenab-ı Allah buyurduğu gibi ya şimdi baksana o kimseye ki ilahını hevası ittihaz etmiş. Allah da onu bir ilim üzerine şaşırtmış. Kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne bir de perde çekmiştir. Artık onu Allah'tan sonra kim yola getirir? Hala da düşünmez misiniz? Uhrevi olarak kalp Rabbinin cennetine girebilmek için ona ibadet eder. Celalü Allah buyurduğu gibi: Her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi hevadan nehi eylemiş ise muhakkak cennettedir. Onun cennettir onun varacağı. Ruhi kurbi Allah'a yaklaşan ruh, Celalü Allah'ın indinde iyi bir kul olmak ve ona yaklaşmak için ibadet eder. Allah'a yakın olan ruh için Cenabı Allah şüphesiz müttakiler cennetlerde nur içinde Sadakat Meclisi'nde kudretine nihayet olmayan bir şeyhin şahın huzuri kibriyasında Huzura eren sır ise Hak Teala ve Tebareki Hazretlerine ibadet eder Sadece onu ister Cenabı Allah peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin diliyle Şöyle buyurdu. İhlas benimle kulum Muhammed Mustafa arasında bir sırdır. Benim iznim olmadan ona hiçbir mukarrep melek ve mürsel nebi güç yetiremez. Namazın Cenabı Allah ile kul arasında taksim oluşu. Cenabı Allah kulunun üzerine namaz nimetini farz ederek inam ettiğinde namazı kendisiyle kulu arasında taksim etti Cenab-ı Allah Rasulü'nün diliyle yani bir hadisi kutsi de şöyle buyurdu ben namazı kendimle kulumun arasında ikiye böldüm yarısı benim yarısı kulumundur Kuluma olan payı dua edip istediği şeydir kul kendi payına düşen namazın yarısı ile cemal ve celal sıfatlarına ettiği şükür, sena ve hamd ile Cenab-ı Allah'ın kemaline kavuşur. Rab de kerem ve nimetlerinin ikizası olarak kuluna yaklaşır. Cenab-ı Allah bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zirar yaklaşırım buyurmaları gibi.